Muhterem müslümanlar, <gülüyor> huzurlu cemaat, emniyet vaadeden eden bir cemaat, ahlak-ı âliye ile mütehallik olan cemaattir. Cemaatimizde Kur'an adına gördüğümüz bu türlü arıza, arızalar aynı zamanda huzuru da alıp götürücü, itminanı da alıp götürücü, saadeti de alıp götürücü, emniyeti de alıp götürücü cumayettedir. Evvela cemiyetimizin bir kısım, ahlak adına eraciften temizlenmesi, Cenab-ı Hakk'ın övdüğü, ümmet ettiği ve Kur'an ile bize ferman ettiği ahlak ile mütehallik olması lazımdır. Bu ahlakla mütehallik bir cemaat, yerde gökteki cemaatin misalidir. Bu Allah'ın yeryüzünde matmahın azarıdır. nazarıdır. Allah, kainat nizamını o cemaat için devam ettirir. Ve böyle bir cemaat yok olduğu zaman, kainatın semaların ve arzunda manası kalmayacağından ötürü Allah yıkar Celle Celaluhu. Binaenaleyh evvela her ferde düşen vazife, böylesine salih bir cemaati meydana getirmek, bu salih cemaati nesketmek, böyle bir cemaata sahip olmak, bu mevzuda ciddi gayret içinde bulunmak, etrafımızdaki arızaları gidermek suretiyle, Cemaatimizle bu anlayışı meydana getirmek suretiyle bu sıhhatlı sahat, cemaatı örmeye, nesletmeye çalışacağız. Bu bize ait vazifenin bir yönüdür. O vazifeyi yaparken başkalarının kusurlarıyla uğraşmak, başkalarının kusurlarını serrişte etmek, kusurlarını halkın arasında faş etmek, vazife yapma esnasında bu bizim ifratımızın ifadesidir. İnsanımıza karşı vazife ve yapılacaktır. Her fert, kendi insanına karşı bu türlü vazifeyi yapmakla mükelleftir. Ve fakat bu vazifeyi yaparken aynı zamanda başkalarının ırzıyla, namusuyla, haysiyetiyle oynamamakla da mükelleftir. Onları kendi ırzı, haysiyeti ve namusu gibi hassasiyetle korumakla da mükelleftir. Bu da meselenin diğer yönüdür. İşte bu anlayış içinden kusurların ortaya çıkmamasına dikkat ederek, şahısların mahcup olmamasına dikkat ederek, hız haysiyet meselesinin paymalı olmamasına dikkat ederek, Müslümanlığın haysiyetini ve Müslüman cemaatin haysiyetini korumakla mükellef Bu nasırat müstakim ifadesi diyoruz. Bu istikamette bir anlayış diyoruz. Vazife ve hemal yapılacak, ama Müslümanların gizli ahvali ve vazifeden de dur ol, olmayacak mü'minler. Seyyidina Hazreti Ömer Şam'a Ebu Cendel'e mektup yazıyor. Ebu Cendel'in bir kısım şeyler karıştırdığı şayası kulağına geliyor. Bir mü'mine düşen vazife ilk defa Hazreti Ömer gibi bu işi bir dinlemek var mı, arkası geliyor mu hakikaten bu dedikodu bahis mevzu mu? Ve evvela dinledi, herkesi dinlediği gibi. Saad bin Abi Vakkas'ı şikayet edenleri de dinlemiştim. Salmanu Faris'ten şikayet getirenleri de dinlemiştim. Amir bin Sa'id'i şikayet edenleri de dinlemişti Ebu Cender'den şikayet getirenleri de dinledi. Bakti ki şikayette mad ediyor. Bir iki daha oldum. Ona meseleyi bahsetmeyecek şekilde, şu şekilde bir name yazdım. Bismillahi rahim Hamim. İnna bal Mubin. Hamim. Tanzil Kitabı. Min Allahı Al-Aziz al ve Kabil Tövbe. Şedid Başka bir şey de yazmadın. Hamim. O tenzili Kitaba Kitabın indirilmesine kasem ediyor. Onu indiren Hazreti Allah Gaffar'dan bir günahları mağfiret edendir. Kabili tevvüb de kabul buyurandır. Şedidul ikab azabı da çok şiddetlidir diye bir mektup yazdım. Sen şunu irtikap etmişin, bunu işlemişin demedin. Arkadan gelenlere sordu dediler ki yavemel ne olduğunu bilemiyoruz falan haftadan sonra bıçakla kesiniyor gibi huyundan kesini verdim. Hazreti Ömer hassas hareket ediyordu, onu bu hassasiyete sevk eden bir faktör vardı, ben esas ona dikkatinizi çekeceğim. Meseleyi fahşetmeden meseleyi önleme, istikamete meseleyi fahşetmeden hizmet etmem. Bir gün yanındaki Nedim'iyle veya bir sahabi ile gezerken, Badiye'de kulübeci içinde, üzü müsaresi mi içer, biz mi içer, koruk mu içer, Yoksa hakikaten nefsine mağlup olmuş, o gece nefsine mağlup olmuşsa şarap mı içer birisini görür? Gözüne kapının arasından iliştiği için hemen kapıdan içeriye verir. Adam karşısında halife-i ruh-i zemini görünce, hele Hazreti Ömer gibi cemalin ve celalin kendisinden müştereken tecelli ettiğimiz zatı görünce, mehavet ve mekafet karşısında iki bükrüm olur. Hazreti Ömer nedir senin bu halindir? O da canını dişine takar, ona der ki ''Ya Ömer, ya nedir senin bu halin?'' Müminlerin avaratını gözetliyorsun. Kur'an diyor ki ''Ve lâ tecessesû'' ''Tecessüs yapmayın, çaşıtlık etmeyin, halkın gizli şeylerini gözetlemeyin, sen benim evimin içine giriyorsun.'' Sahabe diyor ki, Ömer ellerini başına koydu, kendine veil okuyarak mescide geldi. Durmadan ağlıyor ''Ya Ömer, ne yaptın?'' diyordu sen. Müminlerin kusurlarını araştırdın, ne yaptın diyordum. Mescide kapandığı ve kimseye bir şey söylemedim. Ertesi gün o adam mescide geldi. Ta arka saflarda duruyordu. Uzun boylu Ömer kendisini görecek, çağıracak, halk arasında haşlayacak, ayıbını söyleyecek diyordu kopuyordum. Mescitten içeriye girer girmez belki orada ayaklarının bağı çözüldü de çöküverdi. Ve seyyidine Hazret Ömer işaret etti ona.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 Sıhhatlı bir cemaat böylesine nasıl ediliyor ve örülüyor. Fakat bu arada sürçmüş ve düşmüş selleye maruz kalmış, Müslümanın haysiyetinin korunmasına da dikkat ediliyordu. İşte bu sırat-ı müstakimin ifadesiydi. Dine davet edenlere, din mübin İslam'a çağrıda bulunanlarım, Kur'an-ı insanlara tavsiye edenlerem sahabinin yaşadığı bu hususu gösteriyorum.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 Günah işlediğini duyup onu setretmeye çalışacak. Hemen onu korumaya geçecektir. Haberane bize şunu naklediyor. Men raddan irzi bil kan Kana lillahi haqqanan yaruddahu an irzi yawm al Bir kimse mümin kardeşinin rızkını burada korursam, göğsünü gerer, hayır o iş yapmamış dersem, Cenab-ı Hakk'ın korunması lazım geldiği o günden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 Sudan, havadan daha çok, Kur'an'ın ahlakımız adına bize telkin ettiği şeylere ihtiyacımız vardır günümüzde. Kur'an'ın bize tavsiye buyurduğu, Kur'an'ın bize teklif ettiği ahlakı ve anlayışı yaşamadıktan sonra, eski bir bezi dikerken, mutlasın kopardığımız gibi yarayı ve yamayı genişlettiğimiz gibi, içtimai hayatta sadece yarayı ve yamayı genişletmiş olacağız. Partiler çıkacak, Onları beğenmeyecek, arkadan yine partiler çıkacak. Mecmualar yazı edecek. onlar beğenilmeyecek, arkadan başka mecmualar çıkacak. Fakat yeni çıkan her şey, aynı tenkit durumu içinde. Aynı başkalarının hırzına ve namusuna dil uzatma durumu içinde devam ettiği müddetçe netice değişmeyecek, perişan ve paymal olan bizler olacağız. Haydar ve aziz olan da hasımlarımız ve düşmanlarımız olacaktır.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 İçimizde bizi kemiren bu dedi kuduyu bu güftüğüyu en yakın zamanda bertaraf eylesin. Kendi bu mevzudaki icraat-ı bize anlatırken. Vatasimu bi hablillahi cemian ve la tefarruku. Ve zkuruna nimetallahi aleykum iz kuntuma a'da'en fa'alafa beyne kulubikum fa'esbahtum bi ni'meti ala shafah minha.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 Böylece bizi aziz eylesin. sen. Alla innahsana el kâmi Allah il melik Allahu ve fil Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kâminin, kama amar.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 Allahumma cüla ala Seyyidina Muhammed ve ala aleyhisselam Seyyidina kama ala İbrahim ve ala a'li Seyyidina İbrahime, fil alamina Rabbana, inna kahmimidum majidu. Vabarek ala Seyyidina Muhammedin ve ala a'li Seyyidina Muhammede, kama vabarek ala Seyyidina İbrahim ve ala aleyhisselam fil Rabbana, varda Allah'ın anısı Sadik, Abi Bakr, Mu'alfarık, Omar ve Uthmana wal'in Rızı Allah'u onlum, ve anı altıta ilbaq, yedi taşarata mübşşra, ve anı Sıhabet ve Taabüin al-Akhiar Allah, Allah'ın kulları.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 amnen aman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salah. İnne's salate tenha ani'l fahşaa ve'l münker. Ve ma azim.